Oh yeah. Çıkkasıydı. Kainat. Bugün 17 Temmuz Pazartesi Yıl 2017 Ay 7 Gün 198 Hızır 73 1438 Hicri Şevval 23 1433 Rumi Temmuz 4 Fırtına Günün Sözü Gerçek dostluklarda yaratılışları bayağı olanların hiç bulamayacakları bir keyif vardır La Bruyelle. Günün Şiiri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 İlk olarak Sovyetlerin Soyuz Uzay Gemisi ile Amerikalıların Apollo adlı uzay gemisi buluştu. Büyük Saatli Marif Takvimi Kez, açık Radio Burası 94.9 Açıkradio.com.tr Ve Açık Gazete Programı Başladı haftanın ilk açık gazetesi Bu Ben Deniz Ömer Madra Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gülşer de bize destek veriyor Günaydın Günaydın Açılışımızı Janis Joplin'in Woman is Losers Kadın her zaman kaybeder adlı şarkısıyla yaptık Kadınlar Kaybedenler'dir diye daha doğrusu bu neden çaldığımızı da şimdi Galeano'ya bakarak anlamaya çalışalım Kadınlar <Gülüyor> Eduardo Galiano. Çeviren Süleyman Doğulu. Sel yayıncılık. It, with with. Cadılar. 1770 yılında çıkan bir İngiliz yasası hilekar kadınları mahkum etti. Bu hainler majestelerinin tebasındaki erkekleri cezbediyor ve parfümler, boyalar, kozmetik banyolar, takma dişler, peruklar, yün dolgular, korseler, kasnaklar, yüzükler, küpeler ve yüksek topuklu ayakkabılar gibi büyü malzemeleri kullanarak onları evliliğe sürüklüyorlardı. Bu düzenbazlıkların failleri, Diyordu yasa, geçerli yasalara göre büyücülükle yargılanacak ve evlilikleri geçersiz kılınarak iptal edilecektir. O zamanki geri teknoloji, listeye silikonlar, liposakşın, botoks, estetik cerrahi ve diğer cerrahi ya da kimyasal hünerlerin eklenmesini engelledi. Kadınlar Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğum Sel Yayıncılık. De bugüne de kısaca göz atalım 1762'de bugün 2. Katerina Rusya'nın çariçesi olmuş çünkü bir önceki çar 3. Petro Rusya'nın Piotr'a da e, öldürülmüştü katledilmişti 2. Katerina geldi yerine 1918'de çar, 2. Nikola Nikolay Rusya'nın ve hemen bütün yakınları ve bütün hizmetkarlarıyla birlikte Bolşevik Çek Çeka polisi tarafından Yekaterinburg'da Rusya'da idam edildiler. İpatyev evi diye bilinen bir yerde. 1955'te bugün de Disney parklarının ilki kapılarını Kaliforniya'da açmış. Huzurlarınızda, alkışlarınızda Disneyler. Geçtiğimiz Haziran ayında 1955'te Kaliforniya'da açılan biraz önce bahsettiğiniz Disney Eğlence Parkı'nın orijinal haritası açık 708 bin dolar alıcı bulmuştu. 708 bin dolar harita. Ben, ben almadım. Almadınız mı? İlk e, haritası olduğu söyleniyor. Çeşitli yerlere tanıtım amacıyla götürüyorlarmış. Burada iş yapmak ister misiniz diye kanallar vesaire. Ardından asistan da saklamış tabi e, geleceği düşünen bir asistan olduğu için muhtemelen projesini, sonra yeri geldiği zaman, zamanı geldiği zaman e, bunu açık arttırmaya sunmuş ve 708 bin dolara okutmuş Be haritayı beklemiş asistan yani, beklemiş beklemiş <gülüyor> 1955'ten bu 60 yıl beklemiş işte. 60 yıl biraz çok beklemiş ama. Ama öyle böyle, bu tip şeylerin yaşlandıkça. E, değeri artıyor gibi duruyor. Aman nasıl kullanacaksın aradan şimdi 25 yaşında olsa şimdi 85 yaşında artık o paraları yemekte. Siz olarak... oradasınız <gülüyor> anladım tabi. Tamam. Itirazım... Torunlar yer torunlar. Tabi. Grenet kayrılmış ismini. Güzel helalle hoş olsun Afiyet diyelim. Olsun. Ve e, geçelim haberlerimize şimdi. E, ...dünyada ve Türkiye'de... ...genel bir kaos halinin... ...hüküm sürdüğünü söylemek... ...çok karamsarlık yaratıcı bir şey olmasa gerek. He. Yani hem... ...iklim krizi yaşanıyor... ...hem yiyecek içecek krizi... ...yani obezite ve benzeri şeyler... ...yedilen, içilenlerden dolayı... ...çok büyük bir sağlık problemi var... ...hem mülteci krizi var... ...hem siyasi kriz var... ...hem de ekonomik bakımından da zorluklar var. Dünya biraz... ...böyle... Zor durumda. Önce iklimle başlayalım. Güney Yarı Küre'de kızılca kıyamet kopuyor. Kar var. Şiddetli kar, kış, kıyamet var. Şili'den başladım Tarihinde hiç görülmemiş bir şey var. Santiago, başkent Santiago'da şiddetli kar yağışı elektrik tellerini kopardı. 250 bin kişiye elektrik kesintisine uğramış. Sonra bu rakam arttı. 337 bin olarak evet. verenler de vardı. Hmm. Evet, Milliyet'ten Anadolu Ajansı kaynaklı bir haberdi. Evet, yani 2007'den beri, 18 kaç yıl, 12 yıldan beri, yok 10, 2017'deyiz, 10 yıldan beri en şiddetli kar yağışıymış. Bazı araştırmacalar da 1971'den bu yana kaydedilen en şiddetli evet, kar yağışı olduğunu söylüyor. oradan aklım karıştı biraz. Evet. Ee, elektrik, devrilen elektrik direkleri var altında kalan iki kişinin yaralanması var hayat felç ee, böyle karakış vurmuş durumda ee, Amerika kıtasında kalalım ee, Kuzey Amerika'ya geçelim Şili'den Güney Amerika'dan en az dokuz kişi Arizona'da Arizona eyaletinde Amerika Birleşik Devletleri'nde ani sellerle flash flood deniyor onlara dokuz kişi hayatını kaybetmiş bunlar artık gündelik hayatımızın bir parçası oldu maalesef alıştık bile diyebiliriz aa öyle mi tabi ya i̇şte flash flood olmuştur ve gitmiştir insanlar deneyebiliyor çok yakınlarımıza kadar Türkiye'de de gelen hala acısını hissettiğimiz haberler var ...şimdi devamı da gelmiş işte. Şeyde bir... ...Cold Springs Swimming Hole... ...diye bir yerde... ...bir aile... ...olduğu gibi süpürülmüş. Arizona'nın merkezinde bir... ...Swimming Hole diyorlar. Yüzme havuzu da değil de öyle... ...yüzülecek bir yer olduğu anlaşılıyor. Ama ani bir... ...çok hızlı bir yağmur sonucunda... ...bütün bir aile sürüklenmiş... 14 kişiden ailenin dokuzu hayatını kaybetmiş bir de kayıpmış aile olduğu gibi silip sürpülmüş büyük bir facia yani 27 yaşında bir erkek de kayıpmış çocuklar var maalesef yani bu pazar günü oluyor altı çocuk 2 ile 13 yaşlar arasında ölmüşler en büyük kurbanı da en, en yaşlı kurbanı da 60 imiş büyük bir yıkım izi var fotoğraflardan görülüyor da görülüyor Onlara oradan başka bir tarafa geçelim Chicago'nun kuzeyindeki Reuters haber ajansının bildirdiğine göre e, gene sel sularının yükselmesi var bu da cumartesiden bir haber Illinois eyaletinde oluyor ve e, nehirler yükseliyor bir tufan durumu manzaraları var kesin bir rakam elde etmek mümkün değil deniyor ama çok büyük yani 18 santimetre 18 santimetrelik bir yağış olmuş sadece e, Salı ve Çarşamba günleri geçen haftadan kalıyor ortalık tamamen kıyameti dönmüş Fox Denizi de şey Fox Nehri de en yüksek seviyesine ulaşacak deniyor orada. Be benzeri az görülen şeyler oluyor. Oradan Asya kıtasına geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu arada orman yangınları da var. Kaliforniya'da hmm. Güney Kaliforniya'da 3 bin kişi evlerinden almış. Bu uzun zamandır devam etmekte olan orman yangınından ötürü. Ayrıca e, Kaliforniya, Merkez Kaliforniya Central Kaliforniya dedikleri bölgenin %50'sinin yangına hazır bir şekilde oldukça kuru olduğunu söyleyen bir açıklama da var yetkililer tarafından yapılmış. Evet bütün uyarılar aslında artık sonumuzun yani canlılar dünyasının çok büyük bir tehlike altında sonumuzun yaklaştığını gösteriyor. Yani insan türünün özellikle fosil yakıtları yakarak başta kömür olmak üzere petrol, doğalgaz, ısınmak, gezmek, ticareti yapmak, endüstri yapmak için... Ama bunun sonuçları artık beş kıtada birden görülüyor. Yeni koptu büyük bir buz, buz kütlesi. iki evet. Lüksemburg büyüklüğündeydi. Trilyon ton ağırlığında o şimdi başıboş. Güney Kutbu'nun oralarda geziyor kopan parça. Onu hatta Exxon biliyordu. Adını takanlar da oldu. Bu devam ediyor bu felaket. Öbür yandan da işte bir yandan seller sular ki Ahmet gibi bir yandan da orman yangınları cehennem gibi yani kitap mukaddeste e, tasvir edildiği gibi bir yanda yükselen sular bir yanda da cehennem ateşi. Evet Hindistan'da da eşi benzeri görülmemiş bir sel felaketi var. Asya'ya geçersek Hindistan'ın kuzey doğusunda e, Assam eyaletinde Arunachal Pradesh ve Manipur'da 58 bölgeyi etkilemiş sel ve toprak kaymaları. son zamanı değil mi? Bitmedi değil mi Musum? Hayır. Bitmedi bildiğim kadarıyla. Ee, ama India Today'in sitesinden yani hakikaten eşi benzeri görülmemiş sözleriyle nitelendiriliyor afet. Hindistan Uzay Araştırma Örgütü. Bir yandan da uzaya uydu gönderiyor Hindistan. Evet. Oradan yardım alacaklarmış yetkililerin destek verdi. tam bir mikrokozmos durumu işte bir yandan uzaya açılıyorlar bir yandan çiftçiler intihar ediyor ilaç içip ve serler sürükleniyorlar gidiyorlar. En az 20 kişinin yaşamını yitirdiği pardon 20 kişi başlangıçtaki açıklamaydı 80'den fazla insan sel ve toprak kaymalarında ölmüşler. Ve daha kayıplar da var. Eşi benzeri görülmemiş diyorlar. Hindistan'da da eşi benzeri görülmemiş hakikaten oralar çünkü oldukça alışık olduğumuz böyle şeylere düşünmek bile istemiyoruz. Yani Muson mevsiminde işte senin de dediğin şiddetli yaşların yol açtığı sel ve heyelanlarda her yıl çok sayıda insan hayatını kaybediyor ama gittikçe artıyor ve gittikçe benzersiz hal alıyor diyoruz. Çin'e geçelim Asya'dan. Yani Asya'da. ilerleyenin daha doğuya gidelim. Çin'in kuzeybatısındaki Cilin eyaletinde gene şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlar sekiz kişi hayatını kaybetmiş. Bir kişi kaybolmuş. Yüz binden fazla insan evinden, yerinden yurdundan olmuş. Yalnız. Tahliye ediliyorlar. Tahliye. Tahliye. Evet, tahliye ediliyorlar. Onlar ondan sonra düzelince durum kaç üldemişsiniz? 8 bendeki. 18 abi. olmuş. 19 dakika önce gelen habere göre. Aa. Bakın dakika dakika tutuyoruz evet. açık radyoda. Böyle bir ekibimiz var bizim. Evet, acayip bir durum var. Yani TRT haberden almıştık bu haberi. Yani Yongji vilayetinde elektrik, gaz ve su kesintisi yaşanıyormuş. Kara yolu ulaşımıysa neredeyse tamamen durmuş. Hubey eyaletine meydana gelen toprak kayması sonucu 40 yerli turiste mahsur kalmışlar. Askeri operasyon düzenlenmiş. Fotoğrafları gördüğünüz zaman iklim eşikli evet. diyorsunuz, bakıyorsunuz. Evet, yalnız bu Türkiye'den de tekrar bir uyarı yapmak gerekir mi bilmiyorum. Gerekir. Ya daha evet. doğrusu yani enerji merkezi olması dünyanın bir enerji ipek yolu olması, işte kömüre özellikle yerli kömüre ağırlık vermesi ama her türlü enerji şeyini destekleyen Yetkililerden açıklamalar geliyor Bu ama hiç alternatif temiz enerjiden bahseden ve onlara destek verebileceğinden bahseden bir şey yok Üstelik de Paris anlaşmasının da onaylanabileceği açık Evet o, o, bu dedikleriniz doğru fakat hiçbir şey yapılmadığı manasına gelmiyor Türkiye bilimsel araştırma üsli kurulması için oluşturan 9 kişilik ekip Antarktika'ya mı gitmiş? Türk Antarktika Sefer ekibi yani Antarktika'da çalışmalar gerçekleştirmiş bile. Heh, siz de oradasınız. Verdik, verdik. Çalışmalara katkı sağlamak için Göktürk 2 ve Rasat uyduğumuz ile görüntüler de çekilmiş uzaydan. Kopmuş, kopmuş, giden, başıboş. Buzduların fotoğraflarını çekmişler. Yüzün verici evet. bir şekilde giden, kaybolan. Evet, tekrar. Çalışıyorlar yani. Daha Türkiye'ye dönmeden... ...bir... Dünya turunu kıtalar arası turu da yapalım bu biraz iç karartıcı olmakla Afrika beraber. Galiba evet Afrika. Med Afrika'dan bir haber var. Stephen Adama'nın bildirdiği e, Doğu Afrika'da faunun bildirdiğine göre yani Birleşmiş Milletler Tarım ve e, bes, yiyecek ve besin ve tarım örgütü Food and Agriculture Organization'ın bildirdiğine göre ...giderek kuraklık... ...bahim bir hal alıyormuş... ...üçüncü... E, ...mevsimdir... ...üç mevsimdir aileler... E, ...yağmur bekliyorlar... ...bir tarafta olanca şeyle... ...yağmur ve kar yağıyor... ...en beklenmedik yerlerde... ...beseller götürüyor ortalığı... ...bir taraftan da... ...üç sezondur kuraklık var... ...ve tamamen artık... E, ...FAO'nun direktörü mesela... ...acil durum direktörü Dominik Bujon bir açıklama yapmış ve daha da korkunç bir hale almadan hemen acilen çok çok acil yardım yapılması gerekiyor. Bu üçüncü mevsim demiş. Ve bu hakikaten Türkiye yani nerede? Merkez ve Güney Somali, Et Güneydoğu Etiyopya'nın güney doğusu, Kenya'nın kuzeyi ve doğusu, Tanzanya'nın Kuzeyi ve bu Uganda'nın da kuzey ve güney batısı, kuzey doğusu ve güney batısı yani aslında Afrika'yı bu insanlığın doğup bütün dünyaya yayı, yayıldığı yerlerin baş, başı bu beşi. Ve şu anda 16 milyon insanın acil yardıma ihtiyacı olduğu hesaplanıyormuş ve 2016 sonundan bu yana yani 7-8 ay içinde %30'da artmış, 3'te 1 oranında artmış. E, Somali'de mesela artık e, neredeyse dün nüfusun yarısı e, kıtlık içindeymiş. yani Baş edemezsizdeymiş. Böyle bir durum var ve tabii gıda fiyatları artacak. Bunun da e, isyanlara, çatışmalara ve ölümlere yol açacağını düşünmek şey değil. Hatta Alessia Richard's CNN'den çok korkunç bir haber veriyor yani insanlığından utanacağı kadar korkunç şeyler oluyor. Kadınlar bir yandan açlığı ailelerine beslemek için şey yiyecek toplamaya çalışırlarken bir yandan da ırz düşmanlarıyla uğraşmak zorunda kalıyorlarmış. Bazı küçük kızlar 50 sente kadar Kendilerini satıp o günün yiyeceğini sağlamaya çalışıyorlarmış. Somali'de? Somali'de evet. E, ailelerine bakabilmek için. Fakat bu habersiyenin haberi çok ayrıntılı bir haber. Kızlar o kadar küçükmüş ki para e, verdikleri söz verdikleri parayı da vermiyorlarmış. Müşteriler o erkekler öz, öz düşmanları ve Hatta isteyenleri dövüyorlarmış Bir de bir güzel Böyle bir durum var Somali'de Türkiye'nin Somali ile çok yakın ilişkileri olduğunu hatırlıyorum Yanlış mı hatırlıyorum senedim, yardım... çok, çok uzun zamanda önceydi o Öyle mi artık evet. bitti mi o ya Bitmedi ticari anlaşmalar üzerinden gidiyor Bu olaylar artık tartışmalar yani istiyorsanız onlardan bahsedeyim. Lüzum yok bence yok tamam. Rüyakarlık olacak 50 şilin mi Oakenye parasıyla Somali parasıyla Yani yarım dolar Ne kadar Bir lira 80 kuruş Öyle mi kızların fiyatı Onu da vermiyorlarmış Evet böyle işte Dört aslan kaçmış Kurgül Ulusal Parkı'ndan Güney Afrika'da ne, Niçin kaçtık diye soracak olursanız Bu Kurgül Ulusal Park ya da çeşitli ulusal Parklar Güney Afrika'da, Güney Afrika'da. Artık bu canlıların kendi hayatlarını en olabildiğince rahat geçirebilecekleri yerler olarak tanımlanıyor. Diğer bölgelerde avcılar ve diğer yırtıcılar kuraklık gibi tehlikelerden ötürü hayvanlar yaşayamıyorlar. Özellikle filleri ve diğer canlılara baktığınız zaman bu nüfustaki büyük azalışı görebilmeniz mümkün. Onlar da gelebildikleri kadar işte böyle kurulmuş ulusal parkı gibi alanlara geliyorlar. E orada da girip çoğaldıkları zaman nüfus artıyor. Nüfus arttıktan sonra da çocuklar evde istenmiyor. Ardından dört tane genç çocuk da Aslanlardan. Almışlar başlarına gitmişler de. Üçünü buldular. Bir tanesini bulamadılar. Güney Afrika'da oluyor bu. Donald Trump'ın çocukları avlamaya gitmiştir ona. Olabilir. Öyle fotoğrafları var. trofi diyorlar. Türkiye'ye de gelen avcılar varmış. Onları biliyor musunuz? Dan Trump Junior gelmişti Türkiye'ye. Ne avlamaya Van, gelmişti? Başak gibi bir yaban ke yaban kedisi gibi bir şey. Hatırlamıyormuş. Lüksemburg avcıları gördünüz mü daha önce peki? Haberini gördünüz mü? Hayır. turizmi için Lüksemburg'dan Tokat'a gelen 3 avcı 350 kilo ağırlığındaki yaban domuzunu bulmuş ki muhteşem bir hayvan bir bakmanız lazım. 350 kilo. Kendi kendine yaşarken bir anda Lüksemburg'dan uçaktan inen avcıların silahının önünde buluyor kendini. Ya da onlar domuzu kendi silahlarının önüne koyuyorlar. İsimlerini de söyleyeyim. Max Paul Leon Bofording, Tom Jean, Joseph Verstand, Michel ya da Michael Michel. O da Michel. Olabilir. Michel Verstand. Lüksemburg'dan yaban domuzu avlamak için Tokat'a gelmişler ve 350 kiloluk avı vurduktan sonra arkasında geçip de grup fotoğrafı çektirmişler. Evet, hepsi öyle grup fotoğrafı çektiriyor. İşte Donald Trump Jr.'da o şekilde birçok fotoğrafını gördüm. Amerika'daki bütün ve dünyanın bütün zenginleri bu şekilde seferler yapıp biraz para verip rehber tutuyorlar. Sonra da o hayvanları Olağanüstü hayvanları öldürüp gidiyorlar. 10 yaşındaymış. Kahraman bundan. 350 kilo ağırlığında 25 santim dişi uzunluğuna sahipmiş. Muazzam bir hayvan. Cezası yok mu bunun? Var tabii ama zengin olursan verip, olmadı. cezasını verip öldürebiliyorsunuz istediğiniz hayvanı. Galiba. Devam edelim. Kuraklık sebebiyle de su verilemediği için Türkiye'den Antalya'da 23 bin zeytin ağacının tehdit altında olduğuna dair de bir haber verdi kendi. Devlet su işlerinin suyu kesmesi sonucu 23 bin zeytin ağacı kuruma tehdidi altındaymış. Şimdi bu su miktarı yetersiz kalmış. Ne yapalım? Böyle. Aynı yani son 60 yılın en sıcak günlerinin yaşandığı belirtiliyormuş. Zeytinlik etkinlikleri demişler. Bugünlerde mutlaka su vermemiz gereken ağaçlara maalesef su veremiyoruz. Poyraz'ın da etkisiyle birçok ağaç türü hızla kurumaya başladı demiş. Aynı sebeple zaten Düden Şelalesi de meşhur. Kurmuştu. o Oda tarım alanları da HES nedeniyle, hidroelektrik santraller nedeniyle kesilmişti. Evet, bu durum budur. Dünyanın e, şeyi bu. Brezilya söylemeyecek misiniz? Ne olmuştu? Brezilya Çevre Bakanlığı 348 bin hektarlık araziyi Amazon ormandaki, Amazon yağmur, yağmur ormanlarındaki hmm. 348 bin hektarlık araziyi tarım, madencilik ve ormancılık faaliyetlerini açmayı planlıyormuş. Bunu yolunu açan. Çok iyi. Temer yolsuzlukların kralı olan evet, o adam. Michel Temer değil mi? Evet. Yargılanacaktı. Bu arada ben de o zaman bir haber de hatırladım. Geçen hafta sonundan getirdiğimiz e, Birleşmiş Milletler'in yetkilileri Gazze'de e, Gazze şeridinde artık e, yaşamanın imkansız hale geldiğini söylemiş. Yavaş bir ölümle bütün İsrail'in işgali altındaki 2 milyonluk Gazze nüfusu ...yavaş bir ölümle... ...ama yavaş derken de öyle... E, ...on yıllara... ...yayılacak bir şey değil gibi... ...sınır kapalı, İhra, ithalat ve ihracat kısıtlı... ...elektrik krizi yaşanmakta... ...günde iki saat veriliyor... ...fakirlik oranında yüzde seksenden daha fazla olmuş oranda... ...yani o demiş. ...yüzde seksenden fazlası fakir olarak... ...nitelendiriliyormuş Gazze'de yaşayanların şu anda... ...evet ölüme gönderiliyor. Bu arada fakat yani bu yaşanamaz ve insani olarak, vicdani olarak da asla kabul edilemez demiş Birleşmiş Milletler'in. 2 milyon kişi yaşıyor biricisi. orada. 2 milyon kişi yaşıyor. 2006'dan bu yana İsrail'in kara hava ve deniz ablukası altında. ablukası altında. Gerçek abluka. Evet. Yemen'dekileri saymıyoruz. Yani şöyle demiş Robert Piper Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü işgal altındaki Filistin Toprakları için Bunu olağanüstü insanlık dışı Ve adaletsiz bir süreç Olarak boğma süreci 2 milyon sivili Gazze'de Gerçekten hiç kimseye Tehdit olmayan insanlara Yavaş yavaş Boğarak bitiriyorlar demiş Yani Yavaş çekim yavaş gösterim demek lazım slow motion'da bir çözülme ağır diyor. ağır çekim deniyor ona evet ve her enerjiden suya sağlıktan istihdama yoksulluktan yiyecek güvenliğine bütün göstergeler aşağı doğru hızla iniyor demişler ve iki saat vereceklermiş artık su bunu kim destekliyor? Kim han? Mahmud Abbas. Mahmud Abbas mı? Evet. Niye? E çünkü o Hamas rakibi var orada. Batı Şeria'da. Batı Şeria'da. Eee Mahmud Abbas'ta az verilsin. Mahaldir onlar. Hamasçı demişler. Siyaset yani yapıyorlar. Bölgedeki evet, ya. herkes Hamasçı oluyor değil mi? Musul'daki yaşayan herkesin işitçi olduğu gibi, Rakka'da olan herkesin işitçi olduğu gibi bir de Suriye'de Mahmud, yaşayan herkesin terörist olduğu gibi Bir de Mahmut Abbas e, lider ya e, bir daha seçim yapmadı. Çok uzun zaman önce seçimdi. Bir daha seçimsiz filan lider öyle. böyle işte. Genlerinde vardır belki. Evet. O arada Yemen'den mi? bahsediyordunuz. Yemen'de de Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı yazılı açıklamaya göre 14 kişi daha hayatını kaybetmiş. Geçtiğimiz gün ülkenin 21 vilayetinde görülen kolera salgında ölenlerin sayısının 1784'de yükseltildiği belirtilmiş. 27 Nisan'dan bu yana tespit edilen şüpheli kolera vakasında ise 344.751 kişi olduğu söyleniyor yine. Kolera aşısı 350.000 e, kişi koleraymış. Evet, yani, Şüphelisiymiş yani. Muazzam bir e, problem de orada var. Kriz, krizin ...dik alası var orada... ...öte yandan da... ...Türkiye'den de... E, ...çok birinci... ...bu başarısız menfur darbe girişiminin... ...birinci yıl dönümünde... ...kaotik manzaralar vardı... E, ...Türkiye'den... E, ...Küresel Sanayi işçileri Sendikaları... E, ...Avrupa Genel Sekreteri... ...Lük Triangle... E, ...Türkiye'de çok farklı... ...kesimler baskı altında... ...muhaliflere baskı artıyor bizim kafamızdaki soru sıranın ne zaman sendikalara geleceği yönünde demiş Türkiye halk hakların gasp ...gaspı konusunda nerede duruyor sorusuna Türkiye'den daha kötüsü yok demiş yani küresel sanayi işçileri sendikasına göre Türkiye hakların gaspında emekçilerin haklarının gaspında en kötü ülke durumunda demiş dünyada geriye gidildi diyor geriye doğru bir yani 15 Temmuz darbe girişimini sert bir dille kınamıştık diyor. Şimdi de darbenin başka bir hali yaşanıyor demiş Lütfi Triangül. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi onu manşet haline getirmiş. Şehriban Kıraç'ın imzasıyla haberi. Biz bu tarz baskıların Türkiye'de geçmişte kaldığını düşünüyorduk. Ama şimdi bakıyoruz ki geriye doğru bir yöneliş oldu. Şu anda en temel haklar bile tartışma konusu demiş. Gerçekten ee, vahim bir durum var. Ve özellikle de e, kanun hükmünde kararname ile ihraç edildikten sonra işimi istiyorum diyerek 250 gün önce Yüksel Caddesi'nde eyleme başlayan Ankara'da Nuriye Gülmen ne Semih Özakça açlık grevlerinin 130. gününe girmiş durumdalar. Tutuklu iki eğitimcinin biri akademisyen biri öğretmen ...sağlık durumları kritik noktayı çoktan geçmiş... ...ikiliğe destek vermek için protesto eylemi yapmak isteyen beş kişi de dün... ...yine gözaltına alınmış, artık buna rutin deniyor... ...yani rutin bir uygulama her zaman yapılan... ...Açlık Krabi'nde olan eşi Semih Özakça ve akademisyen Nuriye Gülmen'in... ...tutuklanması kararı sonrası kendi de açlık krabine başlayan Esra Özakça bir de yeni bir uygulama başladı mahkeme kararıyla ev hapsine mahkum ediliyorlar o da Özakça'da da sol habere açıklamada bulunmuş herkes yapabileceğini artık yapmalı açlık grevi çok kritik bir noktada demiş sokak ortasında işkence gördük sokak ortasında zehirlenmeye çalışıldık ama her zaman direnişi seçtik buna kılıf olarak da ev hapsi kararı verildi demiş herkes artık yapabileceğini yapmalı açlık grevi çok kritik bir noktada ifadesini kullanmış. Büyükada'da gözaltına alınan hak savunucuları insan hakları savunucuları da bugün Çağlayan'da 10 hak savunucusu bugün saat 10'da çağlayan adliyesine getiriliyor bunun da izahı çok yani casusluk ve darbe teşebbüsünde bulunduğu rutin bir eğitim sürecinde bütün ömürleri boyunca yaptıkları işi yapan yani insan hakları konusunda çalışmalar yapan insanların apar topar derdest edilmeleri polisle durun diye orada her şeyi bırakın ...diyerek tutuklandıkları bir durum vardı. Ardından bazı gazetelerde ve yayın organlarında... ...hain olarak nitelendirilmeleri de vardı... ...ama öyle büyük bir hainlik balonu var ki... ...şu anda Türkiye'nin tepesinde zaman zaman patlayan... ...bazı haberlerde bu da ortaya çıkıyor... ...en son şeyi gördünüz mü... ...Bursa'da kanser hastası 51 yaşındaki İsmet Öztürk... ...uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdüğü oğlu... ...25 yaşındaki Mehmet Öztürk'ü... ...ruhsatsız tabancasıyla başına ateş ederek öldürmüş... ...öldürdükten sonra da... ...oğlum uyuşturucu kullanıyordu vatan hainiydi demiş... Vatan hainliği üzerinden evet. görmüş oldun de bu... uyuşturucu kullanıyormuş Ama pişmanmış babası Öyle mi? Evet pişmanmış hmm. Kafasına sıktıktan sonra oldun Pişman olmuş Oğul cinayeti evet Vatan haini cinayeti olarak nitelendirebilirsiniz Babanın açıklaması üzerinden gideceksiniz Babayı bir gazete olarak görün Star gazetesi mesela Hain diyorsa hain oluyor ya Baba hain diyorsa o da hain oluyor Cumhurbaşkanı hain diyorsa herkes hain oluyor Sabah akşam Star yeni şafak gazeteleri özellikle öbürlerini almıyoruz onun için onları yeni akit falan onlardan milattan bahsetmiyoruz i̇şte okumuyorlar okumuyorlar diyorsunuz daha doğrusu diyor bazıları ama bence bu gazetelerde okunuyor haberlere baktığınız zaman bununla çeşitli bağlantılar kurabileceğiniz noktaları yakalıyorsunuz evet kullanılan üslup da artık bir genel üslupta Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın üslubu da önce kellerleri koparacağız filan şeklinde olmaya başladı. Çok ciddi bir üslup ve idam cezasını da destekledi. Guardian gazetesine de yazdığı bir yazıda Erdoğan Türkiye'nin Erdoğan mı bir... yazmıştı Guardian gazetesine? Evet. Hı. Kılıçdaroğlu da yazmıştı. Evet Kılıçdaroğlu yazdığı için Erdoğan da yazmış. Herhalde o sebeple Kılıçdaroğlu çeşitli gazeteleri New York Times'a, Tages Zeitung'a, D-Cite'a Zeit da ve başka gazetelerde de yazmıştı. Şey sadece Guardian'a yazmış. BBC'de konuştu ya Erdoğan. Ama Guardian'a yazdığı yazda e, Türkiye'nin dünyadaki en demokratik ülke. Aşağı yukarı ülkelerden biri olduğunu söylemiş. Konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete you <music> Lumumba Spencer Davis grubundan dinlediğimiz bir ensumantal parça Lumumba için Val's adını taşıyor. Lumumba, Patrice Lumumba da hatırlanacağı üzere e, Kongo'nun Belçika'dan bağımsızlığını kazandıktan sonraki e, ilk en, en önemli liderlerinden biri bir öğretmendi kendisi fakat sonradan de işbirliğiyle mu başka bir diktatör adayı tarafından devrildi ve bir kıyıda köşte ormanda öldürülerek cesedi bile bulunamayacak hale getirildi. O Lumumba'ya yapılan bir adama, bu da Spencer Davis grubunda çaldığımız bir parça. Spencer Davis grubunun kurucularından da kendi adıyla Spencer Davis Spencer ne Nelson Davis 1939'da Galler bölgesinde doğmuş müzisyen ve çok sayıda enstrüman çalan grubunda kurucu elemanlarından bir müzisyen ona da bir günaydın diyelim bugün doğmuştu kendisi 1939'da evet ne diyorduk 15 Temmuz askeri darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da gardiyana bir makale yazdı. E, makalesinde bazı batılı ülkeleri iki yüzlü davranmakla suçlamış ve şey diyor e, benim lideri olduğum Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği 2002'den bu yana seçilmiş siyasetçileri ordu içindeki belirli grupların zararına olacak şekilde güçlendirerek ...güçlendirecek reformlar yaptı... ...bu yolla da... ...büyük bir... E, ...halkla hükümetleri arasındaki bu bağ... ...demokrasimizin direncinin nihai ölçüdü ...ve hayatta kalmasının en güçlü garantisidir... ...bütün halklar için... ...diktatörlerin yönetimlerinde yaşayan... ...bütün halklar için de bir umut ve ilham... ...kaynağı olacaktır demiş... ...yani Türkiye'nin çok büyük bir... ...demokrat... ...siyonunda gittiğini söylüyor o hal eleştirilerini de anlamak mümkün değil demiş. PKK yıllar içinde 50 bin kişinin ölümüne ulaştı, FETÖ gibi üyeleri 10 yıllar boyu Türkiye'nin kamu kurumlarına sızmış. Burada yükselmiş. Son derece gizli bir örgütle mücadele etmek kolay değil. Adalete bağlılığımız sürüyor demiş. Örnek verebilir miyim? Müsaade ederseniz. Aynı zamanda e, tuz basmakla, Türkiye'nin yarısına tuz basmakla da itham etmiş batı dünyasını Cumhurbaşkanı Erdoğan, Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan evet. ee, bu konuyla alakalı benim gözüme çarpan bir örnek var gerçekten de anlamıyorlar Türkiye'yi ve Erdoğan'a diye düşünüyorum ben Erdoğan threatens to chop off, off. Traitens to chop off evet. Traiters in the COP co anniversary speech diye e, Fransız 24'te yayınlanan bir yazı var onlar da şeyden almışlar Ajans Frans Pres'ten almışlar. Evet. Çünkü Frans 24'de galiba geçtiğimiz haftalarda konuşmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan diye. Burada chop of traitors demek şey manasına geliyor. Kafasını kesmek manasına evet, geliyor. Kellerini uçurma. Kellerini kesmek. Ama öyle demedi Cumhurbaşkanı. E, bu hainlerin kafasını koparacağız dedi. Aradaki farkı, nüansı görmek mümkün. Türkiye'nin bu açıdan ne kadar edebiyattı zengin olduğuna da bakmak isterseniz. Benim aklım ilk Arif Ar Nihat Asya'dan. O ünlü Cumhurbaşkanı da okudu şiir. Evet. Bayrak şiiri geliyor. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım, seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım şeklinde devam eden bir şiirdi. Bu konularda Türkiye'nin ne kadar büyük bir şey olduğunu, bir anlamda zengin olduğunu gördüğünüz zaman... ...kafa kesmekle, kafa koparmak arasındaki farkı görebileceksiniz galiba. Kafa kesiyor, chop head dediğiniz zaman aklı direkt işit geliyor. Fakat orada işit, işit değil. Kafa koparmak ayrı bir deyim değil mi? Ondan evet, ötürü evet. daha yumuşak bir manaya geliyor. Yoksa işitlerin kafasını kestiniz gösterdiğiniz zaman o videoları ya da o demeçleri orada toplanan insanlara da söylediğiniz zaman bir rahatsızlık uyandırıyor insanda. Ama koparmak dediğiniz zaman normal bir şeymiş gibi Arif Nihat Asya geleneğinden geliyormuş gibi gayet normal karşılanabiliyor. İşte Batı dünyası bu edebi zenginliği anlamadığını düşünüyorum ben de. Ama hepsi değil mesela Erdoğan'ın yazdığı gazete olan Guardian'da Cut Off yazılmış. Cut demiş. Evet. Hmm keserek koparacağız demiş yani doğru çeviride yapmışlar yani bir kesme koparma kelle edebiyatı gidiyor bir yandan da Guantanamo edebiyatı gidiyor o da çok garip evet niye garip yani geçtiğimiz hafta yaşandığı olay üzerinde böyle hero kahraman yazılı bir tişörtle birisi çıktı cezaevindeki darbeci generallerden darbe girişiminde bulunan generallerden General bir tanesi miydi, askerlerden bir tanesi ve ardından da büyük bir infial uyandı bu adam nasıl bu tişörtü giyebiliyor diye ama kimse sormuyor bu insana bu tişörtü kim verdi? nasıl giyilmesine izin verdi oradan onun nasıl çıkarılmasında göz yumuldu diye kimse sormuyor sadece giyilen kıyafet üzerinden yorum yapılıyor arkasında bu işin mekanizmasını sorgulayan yazı görmedim ben açıkçası kendisi zaten mahkemede yanılmıyorsam bir yerde şimdi bulamayacağım haberi ama kendisi bunu bana verdiler dedi yani kendisi. şimdi de Guantanamo'daki gibi teknik kıyafetle mi insanları yargılayacaklarmış ama oraya gelmeden önce bir de şeyi de söyleyelim dışarıda biriken bir güruh kalabalık vicilanteler bu t-shirtlerde başka şeyler yazıp, hain traitor yazıp onu astılar. Evet. Asma da var yani. İşte Arif Nihat Asya ekoli gene diye evet. düşünüyorum ben. Ama yani bu olayın daha öncesi nasıl yapıldı ya da bu insana bu t-shirt verilip nasıl izin verildi, oraya gönderildi biraz da onları merak etmek lazım. Hayır öyle şeyler sorulmuyor. Sorulmuyor mu? Sorulmuyor fakat şey var yani çok güçlü, kuvvetli bir dil kullanıldığı muhakkak Komplike bir değil aynı zamanda. Arkalarında kimler olduğunu çok iyi biliyoruz. Piyonlarını ezip geçmeden atları vezirleri alıp şahı da mat edemeyiz diyerek e, satranç oyuncusu olduğuna referans veren çeşitli... Demetçiler vardı daha öncesinde. Ona galiba bir örnek olarak da gösterilebilir bu olay. Önce bu hainlerin kafasını kopartacağız demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan. İhlas Haber Ajansı'ndan aldım. Abi. Bütün gazetelerde de zaten idam. Yani yabancı gazetelerde idamı ön, ön plana getirdi Hatta Guardian'ın dünkü nüshasında internetten gördüm tabii ki. Manşetteydi. Evet. Doçevlerde de sokaklar idam isteri sesilleriyle yankılandı. başlatmışlar atmışlar bu haberle alakalı olarak. Evet, zaten maketlerde yani. idam ediliyor. Darbe girişimin birinci yılında yeniden gündeme getirildi diye manşetlerde var. çeşitli yabancı gazetelerde, in Britanya, İngiltere'de, Britanya'da ve işte sen dediğin gibi Fransa 24 gibi Fransız basınında da. E, gündeme getirilen idam cezası tartışmasına Avrupa'dan da hem hızlı bir tepki gelmiş Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Türkiye ile ilgili bir makale kaleme, al kaleme almış ve eğer idam gelirse Avrupa Birliği kapısı kapanır demiş. Böyle de bir e, durumdan bahsetmemiz olabilir. Kalışta oğlu katılmadı bir de onunla alakalı evet, bir çok tartışma ilgili. çıktı galiba. Evet şimdi şey oldu yani son dakikada önemli değişiklikler darbe belki ondan Ali Bilge ile de konuşurken bahsetme imkanımız olacak birinci yıl dönümünün bir değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında mecliste düzenlenen özel oturuma Erdoğan da katıldı Cumhurbaşkanı sıfatıyla tabii. Oturumda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu FETÖ denilen Fetullah Gülen terör örgütünün Kadrolaşmasındaki siyasi role ve ihmallere dikkat çekince Meclis Başkanı İsmail Kahraman Gece programının değiştiğini Duyuruyor. Üçüncü kez Evet üç kez değişmiş. Gece yapılacak Etkinliğe Kılıçdaroğlu önce davet Edilmemişti Gelen tepki üzerine davet Edilmişti Ve konuşma hakkı da programa Eklenmişti ama özel oturum sırasında Erdoğan dışında tüm liderlerin konuşması programdan çıkartılınca Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da programa katılmama kararı almış. Onun üzerine tekrar davetten çıkarılmadı. Üç ayrı davetiye gönderilmiş değil mi? Evet. Daha doğrusu üç ayrı değişiklik yapılmış. Değişiklik yapılmış. Birinde gönderilmedi diğerinde gönderildi ardından gönderildikten sonra da konuşması kaldırıldı. O da buna tepki olarak katılmadı programı. Katılmamış evet. Yani Peki bu arada Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın da katıldığı oturumda 15 Temmuz'da ilişkin ihmalleri anlatınca ihma, iptal edildi gece yapacağı konuşma. Zaten e, Erdoğan'ın onunla epey ilgili oldu anlaşılıyor. Kılıçdaroğlu demiş ki darbe girişiminde bulunanları devletin en hassas noktalarına yerleştirenlerin hesap vermelerine sağlanmadan gerçek bir mücadele sağlanamaz demiş. Ee, Şeyde 15 Temmuz albümü de var. Biliyorsun değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı milletvekillerine ve 15 Temmuz milletvekillerine 15 Temmuz günü meclisin fotoğraflarının olduğu bir albüm hediye etmiş, dağıtmış. Sadece milletvekillerine bir şey. evet. albüm. Evet. Albümde mecliste çünkü bulunmalarına karşın Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine yer verilmemiş. Aa. Evet çok acayip bir şey. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman konuşurken Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından da tepkiler yükselmiş. Mesela Veli A baba Cumhuriyet Halk Partili vekiller yok muydu o akşam? İsmail A'nın çiftliği mi burası diye bağırmış. Şimdi çok da ilginç bir şey olmuş. Kendi fotoğraflarını da kullanamamış. Nasıl Meclis ki? Başkanı Hı bu albümde ni neden? neden? E çünkü yanında Kılıçdaroğlu var. Şeyi protesto ederken darbeyi meclisinde vurulması O zaman ikisini de çıkartmak zorunda kalmışlardı e Stalin'in onun bir, bir sansür yöntemine gidilseydi. Stalin'in o başlattığı ekol var ya fotoğraftakilerin yavaş yavaş kaybolduğu evet, o dönem. Evet onunla ilgili muazzam bir çalışma da var. açık radyoda konuşmasında yapmıştık açık gaz Evet, evet. ki teknoloji de çok ilerledi. Yapılabilir o kadar fazla yapılabilir ki o kadar Biz, şeye e, televizyonda belgesel, film, reklam, para kazanacağız böyle bir şey de yapabiliriz. Lenin döneminde başlamış. başlamıştı. Evet. Çok özür dilerim starya severlerden. Lenin döneminde başlamış Direkt Lenin severleri de üzmeyeceğim. Evet. Onun gitmiyor çünkü sadece Stalin'den düşmanlı. Sonra Çekoslovakya gibi diğer Sovyetler Birliği'ne yakın ülkelerde de benzer uygulamaları da haval şey Havel de çok anlatır tabi Milan Kundera da yok oluşunu anlatıyor liderleri siyasiyin. Evet öyle bir durum evet. olmuş. Şimdilik Photoshop yapmamışlar. Fakat özel oturumu izleyen Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'nun darbedeki siyasi ayak vurgusunu gergin bir yüz ifadesiyle dinlediği yolunda haberler ve fotoğraflar vardı gazetelerde doğrusu. Bir de Erdoğan'ın 15 Temmuz'un kutlamalarında sarf ettiği bir cümle e, yorumlanmakta güçlük çekmiş. Hatırlatır mısınız acaba? 50 milyonluk Türkiye'nin istikbalini kurtardık demiş. Biz 15 Temmuz gecesi 250 kahramanı toprağa verdik karşılığında 50 milyonunu Türkiye'nin istikbalini kurtardık demiş. 50 milyon? Evet nüfusu yaklaşık 80 milyon bildiğim kadarıyla Türkiye'nin 30 milyonundan bahsetmemiş. Bu ne oluyor 30 milyon? Onlar dışarıda kalıyor herhalde. Nasıl oluyor bu? Yani referandum üzerinden evet hayır tartışması üzerinden gidecek olursa ikiye bölmeniz lazım. Evet %49 Mevcut. hatta e, belki de %49 demesi lazım. Çünkü şeyde Yüksek Seçim Kurulu'nun hayli, evet. şaibeli, mühür basmayı unutmuşuz falan gibi açıklamaları da olmuştu. Neyse Evet. gene de biz doğru kabul edelim. Hiçbir iyile huda yok olmadı kabul edelim. Gene de %49'un üzerinde bir kesim var hayır diyen. 80 milyon diyelim Türkiye nüfusu. 78.67 2015 rakamlarına göre 80 milyon diyelim. Düz o zamana kadar gelen göçmenler vesaire de olmuştur. Hemen vatandaşlık tartışması yapılmasın ama burada. Evet. Göçmenler değil. Çocuklar bilmişlerdir. 18 yaşında artık oy verebilecek kısmına gelmişler de onlar da çocuk yapmışlardı. 80 milyon diyelim. ikiye bölsek bile 40 milyon ediyor. 10 milyon evet. fazla nereden bulmuş? %50 %50 hesaplarsak gene 50 50 gidiyorum ama gene bir 10 milyonluk fazla var. Acaba şey mi? Ne? bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben, ben de, de bilmiyorum. bilmiyorum. Neden 50 milyon gerçekten bilmiyorum. Yakında çıkar. Fakat bir demiş olduğunu düşündüğün düşünen insanlar olabilir. Benim gibi iyi niyetli olarak 80 milyon diyeceğine, 50 milyon dedi Şeklinde de düşünenler olabilir. Ama ikinci konuşmada da galiba 50 milyon demiş. İki defa demiş 50 milyon. Öyle mi? Evet, evet. olabilir. Ben çok yakından takip etmediğimi itiraf etmeliyim. E, Telefonunuzu falan kullanmadınız mı? Hiçbir şey yapmadınız mı? İzlemediniz face mi? FaceTime. Hayır FaceTime değil. Normal telefon etmek için birini aradığınız zaman karşınıza çıkan sesle hiç böyle şey olmadınız mı? Ne oluyor diye şaşırmadınız mı? Yok. Benim telefonum yok. Ha galiba o zaman Türksel müşterisi de olamazsınız siz. Telefonunuz yoksa. Cep telefonunuz var bu arada. Hiç şey yapmayalım. Ama, e, ama şehir var, dışında ve özel durumlarda kullanabiliriz. İşte ya şehir dışında özel bir durumda olsaydınız. <gülüyor> o zaman kullanacaktınız. İşte telefonu açtığınız zaman bu şey sırasında saat 00.13'de miydi? O civarda olduğu zaman ee, telefon açtığınızda kim çıkacaktı karşınıza eğer Türksel müşterisiyseniz? Erdoğan. Neden çıkıyor Erdoğan? Başkan olduğu için. Diğer telefon hatlarında yok. Hangi hakla çıkabiliyor ki? Hangi hakla? Daha doğrusu Erdoğan değil. Hangi hakla Türksel insanlara, kullanıcılarına kendi isteği olmayan bir şey dinletebiliyordu? Haberleşme özgürlüğü diye bir şey anayasada var mı? Hayır. Bunu, anayasada bunu, de değil. Bunu, Sen Diğer haber, diğer haber şeylerine ne kavga çıkar diyorsun ondan sonra. Evet. <gülüyor> Peki. Bunu Diğerleri de koymalıydılar bence. Ama tekrardan söyleyeyim bilmiyorum. 50 milyonunu iki defa mı dedi yoksa bir defa mı dedi? Ben bu arada bir düzeltme yapayım. Çok küçük ama önemli bir hata yapmışım. İstanbul valisi Vasip Şahin şey demişti hatırlayacaksın. Sabah karşıya yayınladı ya da gece yarısını biraz geçe yayınladığı bir şeyde ne demişti kaç kişi yani 175 bin kişi katıldı Kılıçdaroğlu'nun başını çekti adayet yürüyüşüne demişti ben de 1.26'da sabaha karşı bunu açıklaması tuhaf olur olurdu de, tuhaf değil mi demiştim özür diliyorum ve düzeltiyorum 1.26'da değil sabah karşı 1.21'de olmuş. 5 saniyelik önemli bir o önemli. Hatta O önemli ya ama herkes hatasından dönebilir. Örneğin e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş gibi daha önce de, daha doğrusu ondan değil onun damadından bahsediyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma etkinliği kapsamında bulunan Başkanlık Binası önünde halka seslenmiş. Damadı ve kızı yokmuş yanında efendim. Niye? Ömer Faruk Kavurmacı Tutuklanmıştı zaten değil mi? Galiba. Tabii. Tekrar tutuklanmış. O yüzden ama, ben de ama, ama. bir gün gazetesinin gazına gelip okuyorum haberi. <gülüyor> Bu arada e, 692 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin yayınlandığını da söyleyelim. 7348 kişi daha ihla, ihraç edildi kamu görevinden. 260 kişi de görevine iade edilmişler. Adalet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda e, kişiler. Onun dışında bir dernek de yeniden açılmış. Bu arada Mustafa Altıoklar'a yönetmen 15 Temmuz'da yaptı. sosyal medyadaki paylaşımlarının nedeniyle gözaltı kararı çıkarılmış. Ama Almanya'da olduğu açıklanmış. Ee, şey demiş yıllardan beri uyardığımız bir totaliter rejim bugün Türkiye'de gerçekleşiyor hukukun askıya alındığı bir toplumda gözaltı karar beni şaşırtmadı tek tip elbiseler giydirmek isteniyor demiş onları söyledik mi biz tek tip mi? tek tip elbise bu, bu, şeydeki olaydan sonra hero yazılı tişörtten hmm. sonra çıkan tartışma. Cumhurbaşkanı söyledi değil evet, mi? evet konuşmasında yazılı tişörtlerle çıkıyorlar, mesaj vermeye çalışıyorlar gibisinden bir anlam çıkarırdım. Öyle giydirmek lazım dedi değil mi? Turuncu. Ama yani turun... orada da çeşitli kafa karışıklığına açabilecek durumlar olabilir. Aynı şeyi Radikal İslamcı daha doğrusu işi de, örgütü de yapıyordu. İnsanları turuncu kıyafetler giydirip infaz ediyordu. Kafa kesme evet. tartışmaları da varken bence bir imajda şey olabilir batı kısmından da artık batı kim ya diyecek olursanız. Evet. Yani idam gelir her şeyi çıkarırsınız ne olacak yani benim de sorduğum soruya bakın sabah sabah. Ya, evet Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki en çok kınandığı yani pek çok şeyden dolayı eleştiriyor oluyor ama en çok Guantanamo'da o tek tip e, tulum, turuncu tulumları giydirip Çeşitli biçimlerde İşkenceli. işkence ve şey muamele kötü muamele yaptılar ve on yılı aşkın sürelerle haklarında en ufak bir iddianame bile olmayan insanları orada tuttular. Sonra da orada işte çocuklar büyüdü ve çıkmak zorunda kaldılar. İthal ediyorlar işte IŞİD'e ithal ediyorlar bu tip şeyleri uygulamaları kıyafet uygulamasını. Diğer ülkelerde var mı bilmiyorum ama Türkiye'de de tartışılan şeylerden bir tanesi şimdi bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin başlattığı bu barbar uygulama diğer yerlerde de nasıl yayıldığını görüyorsunuz. Diğer yerlerden kalsın işit İşit falan. Neyse. Evet. Böyle bir şey var. Bir de ondan bahsedeceğiz. Evet. Şimdi... Saat, bir, bir, ufakta bir ekleme yapayım. Belki son yarım saatte bahsederiz. Musul temizlendi diye haberler çıktı geçtiğimiz hafta. Gökyüzünden bakıldığı zaman Musul diye bir kentin, eski Eskişehir'in özellikleri on tamamen harabeye dönüşmüş olduğunu görebiliyorsunuz. Kentte kalan siviller var. O sivillerin de çok yoğun işkenceye maruz kaldığı sokak ortasında öldürüldükleri IŞİD'in daha önce insan öldürdükleri yerlere götürülüp sivillerin ve daha doğrusu IŞİD militanı olduğu söylenen kişilerin infaz edildiğinin videoları dolaşıyor etrafta. Çok Uçurumun fazla var. Çürümün kenarına götürülüp evet. atıldıklarını Atıldıktan sonra. Söyledik onu. Geçin, evet, geçen hafta söyledik. söyledik. Evet Çok çok, çok yoğun görüntüler var. Büyük insan hakları ihlallerinden bahsediliyor. Sadece orada değil. Aynı zamanda Raka yolundaki Özgür Suğur Yordusu ve Kürt milislerin de YPG'nin de büyük oranda işkence yaptığına dair videolar paylaşılmakta şu anda internette. Herkes işkence yapıyor. Esad da e. yapıyor. Artık böyle da yapıyor. Kürtler de yapıyor. IŞİD de yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri yapıyor mu bilmiyorum. Ya da Türkiye yapıyor mu? Yapıyor mu? Ya, yapsa da anlayamazsınız ki şimdi herkes <gülüyor> bu konuları araştıracak ya da ses çıkarabilecek çoğu insan. Daha da kurumun başındaki insanlar tutuklu bugün yargılanmayı bekliyor. Daha doğrusu bugün e, sonucu bekliyorlar ne olacağını. İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Şafak Akpa ve New York Times gazetesi için kaleme aldığı bir makalede e, tutuklu gazeteci ve vekillerle yaptığı görüşmeleri anlatıyor ve çok ilginç bir şeyle bitiyor, cümleyle bitiyor. Yani birisi de gardiyanlar bile korkuyor diye yazmış Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Kurallar sürekli değişiyor. Sözgelimi ziyaret günleri çarşamba ve perşembe ama cezaevi yetkilileri ve Sözcüğünü veya diye yorumlayabiliyormuş Yani çarşamba mı perşembe mi Bilemiyor hem çarşamba hem perşembe Olacakken veya Demişler gardiyanlar bile korkuyor Bir bardak su rica etseniz muhalefete iyi davranma suçlamasıyla Karşı karşıya kalmamak için size Su vermeyecekler bir çoğu da Darbeden sonra işten çıkarıldı Demiş zaten ve Şu cümleyle bitiyor Pavey'in Makalesi tutukluların mektup yazmasına izin verilmiyor Bahçeye birlikte çıkmalarına bile izin verilmiyor. Haftada on kitap hakları var. Ama ayda bir kitap alıyorlar. Bir mahkuma ne demişler biliyor musun? Ne demişler efendim? Kitap yok. Ama ilgilenirseniz kitabın yazarı burada demişler. Hmm. Yani çok espri dediğim. Evet evet komikmiş. Baya komik olmuş yani. Şeyde Stephen Kinzer'da Boston en büyük gazetelerinden Boston Globe'a arkadaşım 3 müebbet hapis cezası ile yargılanıyor diye Şahin Alpay hakkında etraflı bir yazı kaleme almıştı 5 Temmuz'da onu da hatırladım belki 9.30'da On arasında değinebiliriz. Çok ufak bir şey yapacağım. Benim yaptığım şeyi fark etmeden aynı zamanda İngiliz Times gazetesi de yapmış. Yani benzetmeyip. Ben o şekilde benzetmedim ama söyleyeyim yine de. İngiliz Times gazetesi bugünkü baş yazısında... Times. Times değil mi? Hı. Hmm. E, bugünkü baş yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü etkinliklerini... ...düşmanlarının canını okumak ve gücü arttırmak için kullandığını öne sürmüş. Öne sürmüşler işte. Times... İstanbul'daki 15 Temmuz etkinliğini Sovyet Komünist Partisi prodüksiyonlarına benzetmiş. Bakın. Yazıda Batı'yı ve Türkiye'deki birçok insanı rahatsız eden duygusal cumhurbaşkanı etkinliklerinin düşmanlarıyla ve siyasi muhaliflerle hesaplaşmak için nasıl kullanıldığı nasıl kullanıldığı da denilmiş. Yani bir Sovyet etkisi olduğu söyleniyor. Zaten Rusya'yla da ara buralar gayet iyi. Gelmiş gel, gel, gelmiş mi tekrar bir kontrol etmek lazım da S-400 füzeleri gelmiş. Bakarız ona. Almanları da içeri sokmuyorlarmış, konuya sokmuyorlarmış. Son yarım saatte bakabiliriz belki. Şimdi Ali Bilge ile sohbetimize geçeceğiz. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. haftalar. Herkese merhaba. Merhaba Ali Bey. Günaydın. Merhaba. merhaba. 15 Temmuz Menfur darbe girişiminin üzerinden tam bir yıl geçti. Bir değerlendirme yapabiliriz herhalde. Evet. E, şimdi biz 15 Temmuz'a gelmeden önceki günlerde e, neler konuşuyorduk e, Türkiye'nin gündeminde ne vardı? Ee, yine 2013 aralığından itibaren devam eden e, iki grubun ki bu iki grup e, bir ortaklık içerisinde devam eden iki gruptu ve bu iki dini grup, dindar grup ve iki ortağın çatışmalı bir sürecine tanık oluyorduk. E, yani ikisi de otoriter bir e, yapı sergileyen yani iki dini grubun çatışmasıyla 15 Temmuz'a kadar geldik. Ve 15 Temmuz'da kuvvetler ayrılığı yine konuşuluyordu. Çünkü Gezi'den itibaren Türkiye'nin rejiminde kanunlarla yapılan düzenlemelerle bir güvenlik devleti, otoriter bir rejim muhteviyatının güçlü olduğu bir durum vardı ee, ve biz işte bu e, otoriter rejime ilişkin yine mücadele, anayasa değişikliği başkanlık sistemi e, ve bu iki dini grubun iki ortağın çatışmasını tartışıyorduk yani 15 Temmuz 10 önceki e, durumda e, ve bu e, dönemde de aynı zamanda bu otoriter gidişatı e, nasıl bir demokratik transfere yönüyle Sonuçlanabilmesi üzerine de muhalefete yine e, önerilerde bulunan tartışıldığı bir dönemde aynı zamanda derin ve sıcak bir e, Türkiye'nin Kürtlerinin yaşadığı bölgede bir savaş, e, katliamlar, şehirlerin bombalanması, e, 4,5 milyona yakın insanın yaşadığı kentlerin e, yerle bir edildiği bir süreci de içindeydik o dönemde Ambul-İslam'ın öncesinde. 15 Temmuz'u başarısız bir darbe girişimi oldu. Ve biz yine hemen sonrasında bunun analize muhtaç bir darbe girişimi olduğunu bilmeme getirdik. ve yani geçen bir yıl içerisinde de bu girişimin sırları, düğümlerinin çözümüne imkan verilmedi. Yani Meclis Araştırma Komisyonu'ndaki çalışmada buna dahil bir yıl boyunca darbe girişiminin e, bulanıklıkları, muğlaklıkları, açıklanmaya muhtaç hususlarının aydınlatılması e, seslendirildi. E, bu işi, bu sorular soruldu. E, bundan da çok detaya girmek istemiyorum. Çünkü çok kişi yapıyor bugün. E, zaten hayatımızda, e, yani benim herhalde e, ilk okuduğum kitaplardan biri... E, Abdi İpekçi ile Ömer Sami Coşar'ın İhtilalin İç Yüzü kitabıdır. E, bu, o zaman darbe kelimesinden çok ihtilal kullanılıyordu benim çocukluğumda. E, biz bu darbelerin iç yüzleri üzerine yani ciltlerce kitaplar okuduk hayatımız. E, bunlarla geçti. Buna 15 Temmuz girişimi de eklendi. E, çünkü Türkiye'nin e, eğer yani Ali Suavi'nin e, 5. Murat'ı tahta çıkarma girişiminden itibaren sayarsak sayısız darbe ve darbe girişimleri e, yaşamıştır bu coğrafya, bu ülke. Hem Osmanlı döneminde hem Cumhuriyet döneminde. E, ben 15 Temmuz'da e, bugüne kadar çok fazla değinilmeyen ilki hususa değinmek istiyorum izninizle. E, çünkü çok detaylarda e, ilgilenen e, yazarlar, araştırmacılar, gazeteci arkadaşlarımız var. Bu darbe girişimiyle ilgili en çok paylaşılan husus şehitler. Halka söylenen, en fazla söylenen şey ölümler konuşuluyor ve bugüne kadar gördüğümüz darbe ve darbe girişimlerindeki en yüksek ölümle ve şehitle ve gaziyle karşılaşılan bir durum. Ama mesela bu insanların ne kadarı darbeci. Ne kadarı darbeye karşı koyan, öldürülenlerin hangileri darbeci, bunlar nerede? E, aralarında siyasetçi, bürokrat, kaçı sivil, kaçı asker, kaçı istihbaratçı, kaçı polis, rütbeleri neler? Bunların hangileri FETÖ'cü? Bunlar kimler? Bunlara ilişkin e, ayrıntılı bilgi sahibi değiliz. Bir bunun altını çizmek istiyorum. Gerçekten bu 249 kişiden söz ediliyor. Mesela e, bunların e, isimleri 249'un içinde darbeci olarak nitelendirilen ve darbeci olarak nitelendirse darbeci olmayan bunlar kimler? Bunlar konusunda e, soru sorma e, hakkına herhalde sahibiz ve bunlar e, ilişkin aydınlatıcı bilgiler raporlar içerisinde de görünmüyor. Evet, yani, yani ben e, pardon bir ufak parantez açayım e, izninizle e, Kılıçdaroğlu da. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da e, bu darbe girişimi dönüm dolayısıyla mecliste düzenlenen özel durumda yaptığı konuşmada da e, benzeri soruları soruyor. E, FETÖ çatı iddianamesini hazırlayan savcılar neden görevden alındı diyor. E, ve Akan ve Fidan yani Cumhur e, Genelkurmay Başkanı e, Akan Hulusi Akar ve e, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı e, Fidan Hakan Fidan neden komisyona bilgi vermedi ve Mayıs'ta haber verilmiş olduğu halde neden 15 Temmuz'a kadar beklendi gibi siyasi ayağda neden ortada yok diye e, bazı sorular sordu. Bu da e, Bun, bunlar zaten en fazla sorulanlar. Evet. Gerçekten yani Kamuoyunun yani dediğim gibi. Pek çok insan bu darbe girişiminin iç yüzünü e, herhalde bundan sonra da araştıracağız. Nasıl Talat Aydemir'lerin, nasıl e, 9 Mart, 1971'nin, 12 Mart'ın iç yüzünü, 12 Eylül'ün iç yüzünü, aradaki e, pek çok darbe girişimi, teşebbüste kalan girişimleri, eyleme geçen girişimleri e, analiz ettiğimiz gibi bu da analiz devam edecek Ama ortada en fazla e, paylaşılan şey ölümler, şehitler, gaziler. Ve bunların dökümü yok. Hatta otopsisi bile yapılmadığı söyleniyor. Şimdi bir diğer husus, darbeye karşı çıkmak için sokağa dökülenler, insanlar, Erdoğan ve Yıldırım'ın çağrısı dışında başka bir merkezden, siyasi ya da sivil merkezden emir aldılar mı? Bu insanlar, kendiliğinden mi çıktılar? Bu da çok önemli bir husus. Çünkü bunlara da rasyemesiz. Mesela bugün bir şey okuyorsunuz, bir caminin içerisinden Balioz ve Ergenekon'dan yargılanmış görevden alınmış insanlar karşı duruşu şey yapıyor. Yani e, bugünkü gazetelerde var, e, Ankara'da bir camiye gidiyorlar, e, darbe girişimcilerine Darbecilere karşı orada e, Balioz sanıyorum, Ergenekon'dan yargılanan albaylar e, şey yönetiyor, geceyi yönetiyorlar. Mesela bu da. Bunun gibi husus var. Varsa bunlar nerede aydınlatılmak durumunda. Yani çağrı dışında Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Başbakan Yıldırım'ın çağrısı dışında başka merkezler var mı? Bu da aydınlatılmış değil. Bir diğer husus, sokağa arasında biz Cumhurbaşkanı görmedik, Başbakan görmedik, Bakan görmedik, Milletvekili görmedik. Üst düzey askeri ve sivil bürokrat da görmedik. Yani Yersin'in tankın üstüne çıktığı gibi bir durumla da karşılaşmadık. Sadece tankın üstüne çıkmayı e, söyleyen, çıkın sokağa dökülün diyen baş, başbakanın e, ve cumhurbaşkanının telefon çağrısı var. Şimdi garabet biçimde başlayan bir darbe girişimi ki e, birazcık bu tarihi bilen insanlar açısından e, havadaki dönen tank sayısı plan e, o işlere girmeyeceğim ama Birinci Ordu Komutanı'nın açıklamasıyla işin bittiği, bitmek üzere olduğu, geriye dönüş olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Birinci Ordu Komutanı diyor ki Sayın Erdoğan'a güvencemiz altında İstanbul'a gelin Sayın Cumhurbaşkanı. Ve açıklama yapıyor Birinci Ordu Komutanı. Şimdi Birinci Ordu Komutanı'yla bu açıklama, hani ki daha öncesinde de pek çok emane var, bu geriye dönüş... Başlamış ve bitmiş durumda, akamete uğramış durumda darbe girişimi. Bunlar sonra çağrı yapmak niye? Neden milleti sokağa dökme çağrısı yaptı? İş geriye dönüyor. Mesela ben şöyle bir soru soracağım. Kimsenin sokağa çıkması istenmeseydi bu kadar şehit ve gazi olur muydu? İş geriye dönmüş. Niye bir sabaha insanların sokağa çıkmasıydı? Bu da bence dikkat çeken hususlardan biri. Yani e, kontrol alınması kimin sayesinde oldu? Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Güçleri'nin tarafından oldu. Dolayısıyla siz, yani sokağa çıkanlar e, psikolojik olarak o şeyde faktör rol oynadılar. İşi döndüren yine şeydi. E, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin darbeyi onaylamayan kısmıydı. E, emniyet güçleriydi. Diğer güvenlik e, bürokrasisiydi. Dolayısıyla bizim e, bu konuda yani e, bu kadar insanın e, insanın ölmesini e, siyasetçi mesela İsmet Paşa'nın şeyi vardır. Iki, bir ve iki talat Aydemir'de de sokağa dökülmesini isteyemez miydi insanlar? Ama iki grup karşı karşıya girip alt ediyor birini. İkisi de silahlı. Biri darbe dedi, diğeri darbeye e, onaylamayan kesin. Dolayısıyla burada e, bu işin en önemli hususlarından biri, mesela eğer sen kendin tankın üstüne çıkıyor musun yaktım gibi? Hayır, kimse çıkmıyor. Sokağa çıkın diyorsun, insanları sevk ediyorsun. Üstelik bu sokağa çıkma iş tersine döndükten sonra daha kuvvetlice yapılmaya başlıyor. Dolayısıyla şimdi biz bu bilgileri, yani bize yaz tutun diyor, e, e, Müktedirler. Ee, bu kadar insan öldü, yaz sütü ama bu kadar insan ölmeyebilirdiğinin e, altını çizmek istiyorum. Çünkü gerçekten açıklamaya muhtaç e, pudralı bir darbe girişimi var. Ve zaman içerisinde yağmurdan sonra makyajın dökülmesi gibi bir durumla da karşı karşıya kalıyoruz. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da e, kontrollü darbe diye bir deyimi vardı ve bunu sarla çeşitli 15 Temmuz'un yıl dönümünde de benzeri şeyleri kullandı. Bu da rahatsızlık yaratıyor sanıyorum özellikle onun o şekildeki sözlerine de Cumhurbaşkanı ve başbakan da itiraz getirdiler. Evet. Yani sonuçta bu hususla ilgili, 15 Temmuz'la ilgili uzun süre konuşulacak pek çok mesele var. Onlardan bir tanesi, başlangıçta da söylediğim gibi iki dini grup var. yani AKP, onun lideri Erdoğan, FETÖ, onun lideri Fethullah Gülen. Hangi fitri bir kültürel mirasın içinden doğan insanlar... Siyasi İslam içerisinden geldi bu iki grupta. Peki farklı bir din mi bunlar? De değil. Farklı bir mezhep mi? Şii ve Sünni'nin farklı gibi farklılık mı var? Hayır. Aynı mezhepin içerisinden, onu altta mı? Biri e, Nur şeyinden geliyor. Yani büyük bir şey içerisinde. Ve bunlar 2000, en azından bu iki dini grup yapı 2001 yılında bir ortaklık içindeler. Daha öncelerinde Necmettin Erbakan'ın, Petrolak Gülen'le Yıldız'ın barışmadığı pek çok kitapta e, yazıldı. Ama belli ki Erdoğan, e, Gül, yani o günkü milli yürüyüş gömleğini çıkaran ekiple Gülen bir ortaklık kuruyor. Şimdi bir grup, e, ki bizim darbeler tarihimizde pek bir şey. Yani iki dini grubun çatışmasından darbe ben hatırlamıyorum bugüne kadar. E, bu yapı 2013 Aralık ayına kadar devam ediyor. Peki biz bu kavga neden çıkıyor? Bu sorunun yanıtını da bulamıyoruz. Bütün bu şeylerde. Hı hı. Yani bu, neden bu gün çok aynı kökten gelen ve sonra aynı siyasi yolculukta bulunan günün birinde çatışmaya başlıyorlar? Bir, ortaklık neydi? Neden bozuldu? 12-13 yıl boyunca devam eden ortaklık neden bozuldu? Ve bir anda ortak terör örgütü haline geldi. Darbe girişiminde bulundu. Şimdi bütün bunları da biz e, kamuoyu olarak merak ediyoruz. Dolayısıyla bunların zaten bu ikinci sorunun yanıtı ortaya çıkarılmadığı için de siyasi ayağı bulunamıyor. Çünkü çok iç içe geçmiş yapılan. E, sorarım yani e, bu çatışma ortaya çıkana kadar e, gazeteci e, kimliğinizde ya da sosyal bilimci kimliğinizde bu farklılıkları bir AKP'li ee, muhafazakar e, kesimde anlayabiliyor muyduk biz? Yok. Çok iç içe geçmiş yapılardı. Dolayısıyla e, tüm bu, bu sorunun yanıtını da e, bulamıyoruz. Bu ortaklık niye bozuldu? Diyor ki Bekir Bozda e, biz diyor bu e, kesimi diyor Aralık 2013'e kadar anlayamadık. E, tek çok siyasetçi bunu söylüyor. İşte beraber yürüdük bu yollarda ama şimdi, ya peki bu yollarda yürümenin sorumluluğu yok mu? Bu mesele de bence tarihin e, bu konuda önümüzdeki dönemde aydınlatmak istediği hususlardan biri olsa gerek. E, bu anlamda da zaten bu ortaklık nedeniyle bence bunu e, ortaklığın bozuşması nedeniyle e, darbe girişimi kontrollü e, darbe girişimini algılanıyor. E, pek çok yurt dışındaki ülkeyle, kurumla inandırıcı gelmiyor. Bunların aydınlatılmamış olması ve tabii ki en önemli husus, bu darbe girişiminin tramplen yapılıp demokrasinin askıya alınması, otoriter bir düzen yaratılması, inandırıcılığı, bulanıklığı, inandırıcılığı ortadan kaldırma bulunmaktadır. Dolayısıyla bugün darbe girişiminin net bir şekilde aydınlığına kavuşması için bu soruların kamuoyunca iyice paylaşılması lazım. Bu kadar insanın ee, ölmesinin e, bir sorumluluğu da var. Artı darbe girişimine giden yolda size siyasi ortağınız en önemli dini gruplardan biri düşmancı tutum takınıyorsa bir terör örgütü haline dönüşüyorsa bu dönüşümünde iktidar ortağı olarak onun bileşenleri olarak sizin de sorumluluğunuz var. Bu sorumluluktan eee tarihin denizinden kaçamazsınız. Evet, bir e, de, yani... Binali Yıldırım da e, Başbakan Binali Yıldırım da e, bu kontrollü e, darbe şeyine e, karşı çıkmış ve mecliste yapılan konuşmada e, FETÖ'nün ağzından konuşanlar ancak kontrollü ruhlarla kontrollü ruhlarla bir arada olabilir demiş. Yeni kapıları layık geçmişte... olamayanlar onlar ancak kontrollü ruhlarla bir arada olabilir demiş. Şöyle e, bu e, o şeyin e, yap, iki yapının birlikteliğini, o birliktelik içerisindeki sürecin için siyasi hesabını veriyor mu sayın Yıldırım? Siyasi hesap nasıl verilir Ali Bey? Nasıl nasıl bir şey olması gerekir? Valla aslında normal şartlarda e, eğer böyle bir durum varsa bu siyaseten e, o ortaklığın o politikanın iflası demektir ve. <gülüyor> ya politikayı ya, ya, e, yani nasıl Kuruşev Stalin'i reddettiyse ondan sonra e, böyle bir e, kongre düzenlersiniz bunu ortaya koyarsınız ve bunun sorumluları da ayrılır tasfiye edilir. Ama bizde böyle bir şey olmuyor. Dolayısıyla yani siyaseten bunun AKP içerisindeki problemli bir durum bu. Muhafazakar dünya içinde İslamcı hareket e, siyasi e, akımlar içinde problemli bir durum bu. Yani bunun e, şeyini, analizini e, biz kandırılmışız demek de olmaz. Bir siyasetçi kandırılmışız diyerek buradan çıkamaz. Yani beni kandırmışlar diyerek çıkılamaz buradan. Dolayısıyla siyasi e, hem analize muhtaç e, hesaba hesap vermeye muhtaç bir husus bu. E, Nasıl başladı, nasıl ortaklığın bitti ee, ve bu noktaya sürüklenmek yani bir terör örgütü sonuçta şöyle baktığınızda bugün Fethullah Gülen hareketi darbe girişimiyle terör örgütü olarak anılıyor. Öyle tanımlanıyor ama ne istediğinizde vermedim diyorsa biz lider o zaman bu içinde beslediğin durumu analiz etmek durumundasın. Evet yani Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekili Musa Çam da e, benzeri bir şey söylemiş. E, son 10-15 yılda ülkenin iç ve dış politikalarının tek belirleyicisi olan Erdoğan milletvekili başbakan, cumhurbaşkanı olurken yaptığı yemine sadık kalsaydı ne FETÖ diye bir örgüt olurdu ne de 15 Temmuz dedikten sonra evet. şeyi de söylemiş. Yani bu irticai örgütlenmenin yani darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçtiği halde sizin de söylediğiniz gibi bilimsel olarak araştırılmadığını belirtmiş Çam ve diyor ki bu irticai örgütlenmenin kamu yönetiminin neredeyse tamamını ele geçirdiğini kimler tarafından ne düzeyde himaye ve destek gördüğünü örneğin ne istediğiniz de vermedim itiraflarını konuşmayacağız tartışmayacağız sadece vay hainler sizi gizli, gözü doymazlar diyerek lanetleyeceğiz. 15 Temmuz'u bayram ilan edeceğiz. Bu tarihi ihaneti anlamış ve çözümlemiş olacağız. Böyle saçmalık, böyle tutarsızlık olmaz demiş. Onlarca rapor yok mu bu fetö örgüt hakkında? Darbe girişimi hakkında Mayıs'ta giden istihbaratlar var. Neyse yani zaten çatışmalı bir durumdasın. Her biz 15 Temmuz'dan önce o Aralık 2013'te 15 Temmuz arasındaki süreçte e, cemaat hakkında yani bu. En sert çatışmadığı dönemde e, nelere şahit olduk? Dolayısıyla yani ne derler? Adım attığının izlenilmesi gereken grubun darbe girişiminde bulunacağını ve ordusu ordu içerisinde de e, durumu en iyi izleyecek grup istihbarat, her türlü istihbaratçı. Bunlar kime bağlı? Bunlar başbakana bağlı, cumhurbaşkanına bağlı. Dolayısıyla e, yani siyasi... Bir de gerçekten ben Geçmişte de merak edip sorduğumu hatırlıyorum Yani anlamak için AKP nerede başlar nerede biter Cemaat Nerede başlar nerede biter Yani bu iki yapının Birbiriyle ortaklaştığı hususlar Nelerdi ayrıldığı husus nasıl, Neden başladı Hani şey vardır Cem Sultan'la Bayezid kavgası Yani o Fatih'ten sonraki taht kavgası e, orada diyor ki e, Sözünü unuttum ama Anadolu öyle bir e, Gelindir ki e, iki damadın e, Saltanatına e, Dayanamaz ortakta şu Kullanıma kahrını çekemez diyor Şimdi Biz bunu anlamış değil Anlamak istiyoruz yani bu şey Birliktelik bu mutlu birliktelik Gözyaşları Dinsin gel birlikteliğinin bozulma Nedenleri üzerine ee, bir analiz iktidar e, sahipleri açısından göremiyoruz. Neden bu çatışmalı? Haşhaşi. Neden haşhaşi haline geldiler? Nasıl oldu? Ne, istedi, ne istediğinde vermedim sözü. Çok analize muhtaç. Açıklamaya muhtaç mı söz. Bekir bozda Adalet Bakanı Bekir Bey, dedi ki, döndü. Biz 2013 Aralık 17-25'e kadar anlamadık. Ondan sonra siz de onları anlamadınız demeye getiriyor muhalifleri. Şimdi, neden anlamadığınızın altını e, biraz daha açmasını e, istiyoruz biz. Dolayısıyla bütün bu bir yıl içerisinde daha da çok şey konulacak. bu darbe girişimi, iç yüze hakkında analizler, uçaklar, tutuklamalar. Şimdi ortada e, tümüyle bu manzarayı ortaya koyan bir resim e, göremiyoruz. Gördüğümüz bir tek şey var. E, bu darbe girişiminden sonra en fazla sunulan şey şehitlerimizle Gazi gazilerimiz. Ee, ve de e, otoriterleşen, tek adama yönelen bir rejimle karşı karşıyayız ve bunları soru sorma hakkınızı olmadığı bir sürece gidiliyorsunuz ama e, bunları e, aydınlatmadan ilerlenmiyor yani yurulan bir e, Türkiye var bu yurulan Türkiye'nin de e, çıkış yolları bittikçe, e, tıkanıyor çünkü demokrasi ortadan kalkmış durumda Darbenin en önemli bir yıl sonundaki şey, yani gittikçe azalmıştı 15 Temmuz'a gelene kadar. Darbe bir lütuf oldu ve geldiğimiz nokta böyle bir nokta yani. Evet ve son olarak belki şeyi de söyleyebiliriz, Erdoğan'ın The Guardian'da çıkan yazısında, Türkiye bir yıl sonra bu darbe girişiminden sonra demokratik değerleri savunma, savunan bir ülkedir ve batılı liderlerinde bir seçim, seçim yapması gerekir diyor. Ya teröristlerle beraber olacak ya da Türkiye halkıyla beraber olacak Türk halkıyla diyor. yüzlü bıraksınlar diyor ama bu arada Merkel'le mesela bu Konya'daki şey meselesi evet. çok ciddi vahim ve durum çok vahim demiş Merkel'in kendisi de Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler yaşananlar nahoş gerçekten nahoş diye bir ifade kullanmış. Böyle e, Avrupa Birliği şeyi de e, başkanı da e, Juncker yani Jean-Claude Juncker de idam geldiği anda Avrupa Birliği meselesi tamamen biter diyor Türkiye için. Yani e, biz e, dünyanın neresinde duruyoruz? Dibinde duruyoruz neredeyse. Ortadoğu'nun biraz üstünde. Evet. evet. Batı'nın da kenarında. Evet. Rusya'nın altında. <gülüyor> Çok, Çok ilginç bir şey. Yani de, de, de, altta da demokrasi yok, üstte de demokrasi yok. <gülüyor> Ortada da demokrasi yok. Ee, Solda bizi anlamıyor. Yani şey yok. Sağ tarafta, batı da bizi anlamıyor. Evet, o, evet. Onlar da zaten kendi derdinde... E, Böyle bir durumdayız. Yani bir aklı selim lafı vardır böyle yerinde. Yani onun tamamen ortadan kalktığı bir durumdayız. Darbeyi bile analiz etmekte, soru sormakta zorlanıyoruz. Soru sorulması isteyen insanlar malum sonuçlarla karşı karşıyalar. İnsan hakları, savunucularını, insan hakları savunucularının içeride olduğu bir ülkedeyiz normal şartlarda konuşmamız gereken Türkiye'nin ekonomik siyasal reformları olması gelirken geldiğimiz nokta bu nokta yani sonuna yaklaşırken ben bilmiyorum ama Çinli aktivist Nobel ödüllüğü Barış ödüllü birva şey bu şey bir selam gönderelim önce Genel meydanındaki şey değil mi tavırıyla biliyoruz onu. Evet. Çin'in durumunda yani onun cenazesi farklı süreçleri içerisinde gördüklerimiz yani Türkiye'deki manzaralarla eşdeğer. 15 Temmuz o kadar çok konuşmaya muhtaç alanlar boş alanlar bırakıyor ki sanıyorum. Önümüzdeki dönemlerde bunları konuşmaya devam edeceğiz ama ben altı çizilmesi gereken bu ortaklık niye bozuldu? Darbe geriye döndüğü halde insanlar sokaklara e, sevk edilmeseydi askeri silahlı gruplar kapışacaktı e, ve olgun siyaset onu gerektirir kendini çıkmıyorsan başkalarını çıkartmayacaksın bence bu kadar insan da ölmeyebilirdi diyorum. Bugün evet bugün bitirebiliriz. Hadi bitirelim. Size iyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık kasa. The Best of Billie Holiday adlı albümden alıp çaldığımız bir parça. Billie Holiday, asıl adı Eleanor Fagan, 7 Nisan 1915'te doğmuş ve 1959'da bugün hayata veda etmiş çok önemli bir müzisyen Lady Day lakabıyla maruf dünyanın en büyük caz ustalarından Lester Young'ın taktığı bir isim bu Lady Day ona ve hem caz hem de pop müzik dünyasında şarkılara çok büyük etkisi olmuş yepyeni bir vokal stili getirmiş böyle tenor saksafondan falan esinlenerek enstrümanlardan ve bambaşka bir yere taşımış kendi bestelerinden de bir kısmı caz standartları haline gelmiş God Bless the Child gibi ya da Don't Explain gibi biz burada kendisinden bu ölüm yıl dönümünde onun güzel şarkılarından bir tanesini çaldık Blaze Blues devam ettik evet burası Açık Radyo Açık Gazetesi onun ve devam ediyoruz Erdoğan tekrar o hali uzatmayı teklif edeceğiz demiş onu söyleyelim hemen ee, ne yaparsan yap Avrupa Birliği'nin tavrı ortada 54 yıl geçti hala bizimle bunlar dalga geçiyor verdikleri sözleri tutmazlar vize uygulaması dersini tutmazlar mültecilerle ilgili şu kadar para vereceğiz derler dermezler biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz başka bu işin çaresi yok diye bir ifade kullanmış Ankara'da 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışında yaptığı konuşmada aslında büyük bir kalabalık katılmış. Şunu da hemen e, belirtmemiz lazım. Evet. Hemen öncesinde de yeni kanun hükmünde kararnameyle 7000'den binden fazla kamu evet. görevlisi ihraç edildi. Gün doğarken bir şehit anıtı açılışı yaptı külliyede e, Beştepe'de. Ve gerek e, bugünkü cücret gazetesinde e, şey diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Darbe girişimi yıl dönümünde mecliste ve Beştepe'de Sabaha kadar tören, süren Törenlerde konuştu Hatta şeyde Söylemiş İhanet çetesinin 40 yıllık planını 20 saate kalmadan Bozarak tarihimize yeni bir zaferi ettik diyor 7 düveli arkasına alan Bir ihanet çetesi diyor Yani bize bir tek Gün yaşama hakkı vermeyecek o kadar Düşman pusuda bekliyor ki isimlerini tek tek saymaya kalksak çok ciddi uluslararası krizle karşılaşırız demiş. Bu bana e, Türkçü e, faşist yazar Nihal Atız'ın Atız da oğluna ne hatırlattı. Yani o tek tek sayıyor bütün e, düşmanları ve dünyada da herhalde hiçbir millet ve ırk ve etnik grup kalmıyor Türklerin düşmanı olmayan ee, Ama daha temelden bahsediyor. Yok daha temelden bahsediyor. Bulgarlar, Almanlar, İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar, Araplar, Sırplar, Hırvatlar, İspanyollar, Portekizler, Romenler yeni düşmanlarımızdır. Eskilerde Yahudiler, Komünistler. Yahudiler bütün milletlerin gizli düşmanıdır. Ruslar, Çinliler, Acemler, Yunanlar tarihi düşmanımızdır. Japonlar, Afganlar ve Amerikalılar yarınki düşmanımızdır. Ermeniler, Kürtler, Çerkezler, Abazalar, Boşnaklar, Arnavutlar, Pormaklar. Lazlar, Lezgiler, Gürcüler, Çeçenler içerideki düşmanımızdır. Bu kadar çok düşmanla çarpışmak için iyi hazırlanmalı. Tanrı yardımcın olsun, Nihalatsız... diye yazmış 1941'de II. Dünya Savaşı'nın içerisinde. Evet. Yani biraz bunu da insanın aklına getirmiyor değil tabii Nihalatsız'ın onun vasiyetini. Ya Muratsız'a vasiyetini yani Yarın tekrar saldırırlarsa yine dize getireceğiz diye konuşmuş. Ben gazetelerde böyle pilotlarla da selamlaşması var. 10 bin metre yükseklikte F-16 uçakları Türk Hava Kuvvetleri'ne ait. Cumhurbaşkanı da inni kalbine götürerek uçağın penceresinden göz göze geldi F-16 pilotlarını selamladı diye böyle etraflı düzenlemeler var gazetelerde de. Ama büyük bir kalabalığında katılmış olduğu da muhakkak. Evet. Külliyeye de köprüye de köprünün özellikle Anadolu yakasından, Kısıklı'dan falan çok on binlerce kişi daha yüz binler milyon olduğunu söyleyen de var. Var. Ama yüz binler daha ağırlıklı deniyor. O taraflardan da kalabalık gözüküyor. Gerçi ee, Anadolu şey adalet yürüyüşü Anadolu demişim e, de çok um, ondan da büyük kalabalıkları gösteren fotoğraflarla doluydu. İçinde de bulunduk. Bir de drone düştü. Evet. Erdem konuşurken. Gördünüz mü? Hayır. Drone düştü insanların kafasına. Yedi yaralı var. Allah Allah. Evet evet görüntüdür drone düştü o da e, düştü insanların doğrudan tepesine. Yarıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiş. Erdoğan bazen dronlarda düşüyor demek ki diye bir açıklama yaptı. Konuşmasının ortasında. E onu damada e, söylemesi lazım. dronlarla ilgilenen savaş drone değil. Hmm. Bu şey normal görüntüdür. Her görüntü türlü durum. drone'larla ilgili. Drone bakanlığı olanlar. kurulması lazım belki de. Bu arada havadan bahsetmişken uçanlardan da bahsetmişken Büyük bir diplomatik kriz de şu anda Türkiye'nin tam gündeminin ortasında duruyor. Alman milletvekillerinin incilik hava üssünü ziyaret etmesine izin vermeyen Türkiye'nin vekillerin Konya'daki NATO üssününün ziyaretlerinin de engellendiği bildirilmiş. Reuters haber ajansına konuşmuşlar. Almanya'daki hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin savunma sözcüsü Rainer Arnold. Konya'daki üssü ziyaretleri taleplerinin de reddedildiğini söylemiş. Hükümet özellikle Başbakan Angela Merkel... Milletvekillerimizin, milletvekillerinin Konya'daki askerleri yakın zamanda ziyaret edebilmesi için gerekli adımları artık atmalı diye de konuşmuş. Ve Derçbirgah dergisinin haberine göre 7 milletvekilden oluşan heyetin pazartesi günü Konya'ya gitmesi planlanıyormuş. Şöyle bir durum hatırlatılıyor. Geçtiğimiz ay, Haziran ayında 5 Haziran'da Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüşme yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman milletvekilleri ilgili olarak şunu söylemişti diye hatırlatılıyor şu an itibariyle İncilik değil Konya'yı ziyaret etmeleri mümkün. İncilik bizim üstümüz Konya'nın NATO'yısı oraya ziyaret edebilirler demişti. Demişti Dışişleri bakalım. Ben de şimdi onu hatırlamaya çalışıyordum. bu Nereden iyi yettin iyi, iyi hatırlatmakla. Ama bunun buna da aykırı düşen bir durum var. O Çünkü yüzden krizin ortasında NATO'da var. Evet. Konya'daki Alman askerlerine ziyaret izni verilmesine yönelik Türkiye ile görüşmeler sürecek demiş ee, Almanya Şansölyesi Başbakanı Angela Merkel geleneksel Almanya'nın birinci televizyon kanalı olan ARD'nin ARD geleneksel yaz röportajında e, mülakatında etraflı bir röportaj yapıyor. Orada bir soru üzerine e, şunu söylemiş. İkili görüşmelerde Türkiye'den Almanya'ya iltica talebinde bulunanlar konusunda bir istek yok demiş. Ayrıca bunun ziyaret izniyle ilişkisi de yok demiş. Yani o ayrı konu İlticalara mahkemeler bakıyor demiş. Bunun siyasi pazarlık konusu yapılmak istenmesi durumunda. Peki yanıtlarınızın, yanıtınız ne olur diye bir soru üzerine de. Sizin kaynaklarınız ne diyor bilmiyorum demiş Merkel. Ama bizim görüşmelerimizde böyle bir şey gündeme gelmedi. Böyle bir şey olması durumunda da bu talebi açıktan reddederiz diyor. Yani iltica talebiyle ilgili geri verin diyorlar ya. Evet. Çünkü ma tamamen mahkemelerin diyor. Ziyaret hakkımızsa diyor Konya'daki e, NATO üstündeki askere, buna halel getirilmeden ve yen istekler olmadan sağlanması gerekir. Yaşananlar nahoş gerçekten nahoş demiş. Bu kadar e, böyle eskin bir dil kullandığını e, pek sık rastlamıyoruz. Merkel'in de değil mi diplomatik dili biraz dışarıda bırakmış yani Alman hükümetinin yanı sıra NATO'nun da Türkiye ile bu konuda görüşeceğini bildirmiş yani Türkiye ile yalnız Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler değil Suriye Arabistan filan da dahil bir de NATO konusunda da bir problem var Müsterlenberg yani. açıklama yaptı gerilimin aşılması için Türkiye ve Almanya'daki yetkililerin yetkililerle birlikte görüşme yürüttüğünü söyledi NATO Genel Sekreteri ama ardından bir açıklama yapılmadı kendi aranızda çözüm de hemen denilmeye çalışılıyor Yok kısma bakmak lazım ee, NATO aynı zamanda bir de Türkiye'nin S-400'leriyle uğraşacak yakın zamanda sanki evet. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama geldi bu konuyla alakalı konu ne? Onda da söyleyelim hemen. Türkiye gazetesinden aktaralım. Türkiye ile Rusya arasında bir süredir devam eden S-400 ile ilişkin görüşmeler tamamlanmış efendim. Teknik konulara ilişkin anlaşma sağlandı. Dört füze bataryası için Türkiye'nin iki buçuk milyar dolarlık anlaşmaya onay verdiğinden bahsediliyor. Dört füze bataryası iki buçuk milyon dolarmış. İyi iş değil mi? Milyar. Milyar dolar pardon. İyi iş değil mi? Dört buçuk şey ne iki buçuk milyar dolar. Dört Sil batarya. Kaç para bir batarya oluyor? Bölüyüm 4 Tanesi... 625, 625 milyon dolara geliyor. Öyle mi? Evet. Hmm, güzelmiş. Ama ee, şöyle bir şey de var. Türkiye'de Rol de üretilecekmiş. Füze işine girmeyeceğiz yani. Giriyoruz giriyoruz. Üretimi de Türkiye'de Açık olacak. Açık olarak mı? Açık kastı olarak füze değil. E, cüce üretimine girmeyi planlıyoruz biz. Buradaki önem şu iki buçuk milyar dolar verilir mi dört yüz e a bataryası için diye soracak olursanız iki tanesi gelecekmiş iki tanesi Türkiye'ye gel Türkiye'de ortak yapımı olacakmış aynı zamanda teknolojik işbirliğine de girilecekmiş ama Türkiye'nin NATO ülkesi olduğu unutulmuş evet. olsa artık bir şey fark etmiyor belki NATO ne ki NATO e, kim? E, NATO yok Avrupa Birliği yok yani Avrupa Birliği konusunda da e, ne yaparsan yap Avrupa Birliği'nin taburu ortada e, demişti ya okuduk e, ve konuşuyor Ankara'daki 15 Temmuz şehitler abidesinin açılışında Erdoğan hala bizimle bunlar dalga geçiyor filan dedikten sonra Hans'a değil Hatice'ye bakarım demiş. kime? Hans'a değil Hatice mi? Hı. yani öyle demiş Hans, George ne der buna bakmam Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma, Hatice ne der ona bakarım demiş kendileri koparmıyor. Yani biraz böyle şey bir üslup var. Bilmiyorum. Karıştır barışır taklit olabilir. Bir tarafta Almanya'nın diplomatik krizi uzun zamandır sürdürdüğü, boykot altına aldığı Avrupa Birliği'nin, Rusya'nın S-400'leri olacak. Diğer tarafta hem Amerika Birleşikleri'nin hem de Almanya'nın kendi askerlerinin bulunduğu uçaklar olacak. Kozmik bir yapı yani ufak değişik bir kokteyl olacak Türkiye'de yakın zamanda sanki askeri açıdan bakıldığında. Yerli ve milli olmasa da değişik böyle fizyon. Vallahi önce bu hainlerin kafasını koparacağız dedikten sonra da Jean Claude Juncker de Avrupa Komisyonu Başkanı bir oh my God demiş. şeyine Evet demeş, oh God demeye yakın bir şey söylemiş yani olmaz demiş. Bu Juncker biz özellikle zor günlerde Türkiye’nin yanındaydık ve yanındayız diyor ama Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsa demokratik değerlere bağlı kalmalı. Basın insan hakları, basın özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünü temen alan bildiği ilkeleriyle uyumlu değildir idamda demiş. Bu arada bir de kriz daha var. Ben onu gördüm. Çok fazla kriz var Evet arada. çok fazla kriz var. Şehir merkezinde çelenk krizi olmuş. Yani CHP'nin çelengi. Evet çok acayip bir şey bence ama Bingöl'ün Genç ilçesinde PKK saldırısı sonucunda yaralanan ve tedavi gördüğü Gata'da şehit düşen piyade uzman onbaşı Hakan Demirci'nin cenazesi dün kaldırılmış Nevşehir'de. Ama Anka'nın haberine göre Merkez Camii'ne, Kozaklı Merkez Camii'nden son yolculuğuna uğurlanan şehit Demirci için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk devlet protokolünün çelenkleri arasından kaldırılmış. Bu, bunu yapma yetkisi ve hakkı var mı? Vali'nin ismi neydi acaba? Aktaş soy ismi galiba. İlhami Aktaş, Nevşehir valisi. Ee, yani cenaze merasimine gönderilen çelengin, vali Aktaş'ın isteği üzerine bulunduğu yerden uzaklaştırıldığı görülüyor. Neyse ama bir daha kötü bir aşama olabilirdi. Kendisi taşıyıp götürebilirdi. Daha da kötüsü, taşırken bir yandan da cacur yırtabilirdi bütün çiçekleri, yapraklarını fırlatıp atabilirdi diyor. Evet olabilir. İlhami Aktaş. Nevşehir Valisi. Evet, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş. Nevşehir il Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kamil Gülmez de itiraz ettik ama dikkate alınmadı demiş neden kaldırılmış biliyor musun peki gerekçesini açıklamışlar devlet protokolünde yer bulunmaması nedeniyle koltuk işte ne, mi? niye Neymiş? çok hadi. basit bir sebebi var İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çelengine yer açılması gerekiyormuş kaydırsaymış kenara olmuyor öyle işte hmm. mesajı da vermiş <gülüyor> <gülüyor> yani çok hakikaten son derece acayip şeyler oluyor bu arada bitireceğiz artık yavaş yavaş ama e, bitirken bir de cümle söyleyelim. şey e, Alplaga'ya buradan bir günaydın dememiz lazım spor programında. E, şey sormuştuk Wimbledon Dünya'nın en büyük açık e, tenis organizasyonlarından biri olan Wimbledon'da e, kadınlardaki finali de erkekler finalinde de favorilerini sormuştuk. Her ikisinde de Alp doğru bildi. Birinde Federer, George Roger Federer. Federer. Wimbledon tenis turnuvası tek erkeklerde finalde Hırvat rakibi Marin Marin Jindic Sindic. Çiliç. Kilic. Kilic. Kilic de mağlup ederek. Kilic mi? Doğrudan şeyle yani. Çiliç'i mağlup ederek Wimbledon'ın 8. kez kazanan ilk erkek raket olarak tarihe geçmiş efendim. Ve hiç şeyi de yok. 0 set, set kaybetmedi. Bir tek set bile kaybetmedi 9 müsabakada. Öte yandan kadınlarda Venus Williams Williams yenildi. Evet. İspanyol tenisçi Garbine Mugroza'ya yenildi Venus Williams tek kadınlarda. Evet. İlk Wimbledon şampiyonuymuş Muguruza'nın. Evet, 28 yaşında kendisi. Ve şey de var. Baya e, bayağı ilginç bir yaş e, farkı da var ama her ikisi he. müsabakada da. Mesela Muguruza kupayı alırken istemeden de olsa Williams'larla da yaş farkına dikkat çekmiş İspanyol oyuncu. Onu izleyerek büyüdü ve finalde onunla karşılaşmak müthişti demiş. <gülüyor> Artık bu hakaret mi yoksa? Acı vallahi yalnız sanatı. bilen bilinmez evet. ama artık böyle şeyler de oluyor. Durum bu. O yani. başka bir haber var mı söyleyebileceğimiz? Durum özellikle son bir kere daha bugün şeyi de söyleyelim. İnsan hakları savunucularının o tuhaf her tarafı tuhaf olan e, ada'daki toplantı baskınından sonra bugün mahkeme önüne çıkacaklarını belirtelim saat 10'da şu, şu anda, anda evet. ve görünmemiş bir sürreel durumu düzeltilmesi için bir iki dakika beklememiz lazım haberlerini yetiştireceğiz inşallah bu daha fazla devam ettirilmez ikinci bir şeyde maalesef şey devam ediyor 130. gününe giren sadece işini istedikleri için kan hükmünde kararnameli ihraç edildikten sonra sadece işine geri dönmek istedikleri için bu istekleri kabul edilmeyen eyleme başlayan ondan sonra açtık grevine giren ve daha sonra da tutuklanan hatta eşleri de açtık grevine girdiği için ev hapsine alınan bir durum var. Kritik noktayı çoktan geçmiş bir durum var. Ve ikiliye destek vermek için protesto elimi yapmak isteyen beş kişi de dün yine rutin olarak gözaltına alınmış. Yani Cumhurbaşkanı'nın dünyanın en demokratik ülkelerinden biri olduğunu söylemesine rağmen ciddi bazı kaotik demokrasi tehdit eden durumlar ve uygulamalar olduğunu da söylememiz lazım. Peki bitiriyoruz tekrar Billy Holiday'le e, Strange Fruit adlı çok iyi bilinen ve dünyadaki belki de bu linç olaylarına karşı yalnız siyahların değil, her türlü eziyete baş kaldıran en önemli şarkılardan bir tanesi Abel Meyropo'nun bestesi ama e, otel kapısından içeri sokulmadan giren ve şarkıyı söyleyen siyah bir kadının hikayesi çok ilginç. Yani güneydeki ağaçlar tuhaf bir meyve yetiştirir. Yapraklarda kan ve kökünde kan diye ve siyah Bedenler güney batında rüzgarında salınır durur Tuhaf bir meyvedir bu Akça kavak Ağaçlarından Akça ağaçlardan sallanırlar Diye giden çok önemli bir Şarkıyı dinleyeceğiz şimdi Strange Fruit tuhaf meyve Ve Bendeniz Ömer Madra Canton Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan Ekiple birlikteydiniz Emre Gümüşer de bize Destek vermekteydi Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. I have a request. It was written especially for me. It's titled Strange Fruit. Oh. Sun trees. Be Strange fruit, blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the south. Çıkkastı